Oh yeah. Çıkkastı Bugün 10 Eylül, Salı Yıl 2019, Ay 9, Gün 253, Hızır 128 1441, Hicri Muharrem 1, 1435, Rumi Ağustos 28 Haliç Köprüsü'nün açılması, 1974 Türkiye'de ilk defa telgraf haberleşmesinin başlaması, 1855 Büyük, Büyük Saatli Marif, Marif Takvimi del traicionado a la huella pieta que te estoy buscando junto a la valleja pietan, pietan, yo quiero irte andando. a la huella primero ne çok yar tidas, sombrero cuando Oriental, lejana y pura a la patria cantada sin amargura no hay más huella canejo que la de artigas y jugate el pellejo cuando la cinta patria sola y patria, y la patria sola y luna. Lo ve tu silencio mirar mirar en tu ayuda hay paisanos, bombe, vamos, vamos, por, manos, y de Merkez Açık Radyo'da burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Maldıran, Can Tombi ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robert Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı Eduardo Galeano'nun da anlattığı. Jose Artigas'a adanmış bir şarkıyla Alfredo Zitarrosa, Vidalita a Jose Artigas adlı parçayı seslendirdi. Neden öyle olduğunu da şimdi Galeano'dan okuyalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 10 Eylül Amerika'nın ilk tarım reformu. Bu 1815'te Uruguay daha henüz ne ülkeyken ne de adı böyleyken Hosey Artigas kötü Avrupalıların ve daha kötü Amerikalıların topraklarını ayaklanan halkın adına kamulaştırdı ve halka bölüştürülmesini emretti. Bu Lincoln'dan yarım asır, Emiliano Zapata'dansa bir asır önce Amerika kıtasında yapılan ilk tarım reformu oldu. Zalimce bir proje diye haykırdı zarar görenler. Artigas onlara inat emir verdi. En mutsuzlar en ayrıcalıklı muameleye tabi tutulacaklar. Beş yıl sonra bozguna uğrayan Artigas sürgüne gitti ve sürgünde öldü. Bölüştürülen topraklarsa en mutsuzların elinden alındı ama mağlupların sesi gizemli bir biçimde şöyle demeyi sürdürüyor. Kimse kimseden üstün değildir. ...ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1509 yılında bugün bir deprem küçük kıyamet ya da küçük hesaplaşma günü diye mi çevireceğiz kıyameti sura diye söyleniyormuş efendim kıyameti sura, küçük kıyamet günü diye adlandırılan bir deprem olmuş Konstantinopolis'te o zamanki adıyla ve onun üzerine de epey bir, radyoda da konuşma bir fırsatı bulmuştuk bu büyük deprem üzerinde de Caroline Finkel'la da üzerinde yazılarda yazmış olan depremde 160tırmace özür dilerim tabi depremde 160 bin nüfusa ve 35 bin yerleşim birimine sahip olan İstanbul'da aralarında Osmanlı Hanedan'ının da bazı üyelerinin bulunduğu 13 bin kişi ölmüş 10.070 ev tamamen yıkılmış. Depremde şehrin surları, Edirne Kapı, Silivri Kapı, 7 Kule, Paşa Kapısı, Topkapı Sarayı, Fatih Camii, Anadolu Hisarı, Yoros Kalesi, Boğaziçi, Heybeliada, Burgazada, Silivri, Rumeli Hisarı, Kız Kulesi, Haliç, Galata ve Perada ağır hasarlar oluşmuş. Birçok kervansaray, hamam ve mescit yıkılmış. Evet, muazzam bir deprem. Mısır'da hissedilmiş deprem. Öyle düşün. Evet. ...acayip bir şey... ...ölçümler de o zaman yapılmıyor... ...kaç büyüklüğünde olduğu falan... ...söylenmiyor tabii ama... 7.2 e, olduğu tahmin, tahmin ediliyor... ...tahmin ediliyor değil mi... ...evet e, şey... E, ...bugün aslında açık bilinçte de... ...depremde... ...ne yapmalıyız... ...uzun, uzun süredir unutuldu... ...yani özellikle... E, ...1999 depreminden bu yana... ...20 yıl geçtiği için yeni bir kuşak var... ...ve onlar deprem... nelerek ne korkunçluklar yaratabileceği konusunda fazla bir fikre sahip değiller. İşte onları konuşmak üzere bir de e, G kuruluşundan Umut Din Şahin ve Betül Fatma Ergün'le konuştuk. Enkaz hastalığı nedir? Çatlakları sıvama sıvatma ne demektir? Afet inkarcılığı gibi bir şey olabilir mi? Ta Haiti'de kimsenin bulamadığı yedi ...kişiyi sonra... ...günler sonra bulup çıkarmalarının... ...tuhaf hikayelerini de... ...dinleme fırsatımız olacak... ...ayrıca da daha sonra da deprem... ...bu konuda yeni bir... ...şey başlatıyorlar atölye... ...güvenlik atölyesi... ...pazartesi belki... ...perşembe günü de onlarla... ...bir bu konuda neler yapılabilir... ...konusunda... ...ayrı bir konuşmada... ...yapacağız... Deprem meselesi böyle. 1846'da bugünse Elias Howe diye adında bir kişi ye patent verilmiş dikiş makinesi diye bir şey icat etmiş, onun patentini vermişler kendisine. Hı hı. Ama zengin olmuş mu bilmiyorum. Çok kullanılmıştı. E 2017'de bugünse irmaşa sırması. ...Florida'da... ...Cadjo Key, Key diye adlandırılan yere... ...kategori dördüncü kategori olarak vurmuş... ...ve Karaipler'de... ...büyük bir felakete yol açmış... ...134 ölü ve... ...o zamanki hesaba göre... ...2017 dolarına göre... ...64... ...65 milyar dolara yakın... ...64,76 milyar dolarlık bir zarara yol açmış. Şimdi Bahamalar'da devam eden bu korkunçlukta ne sayı belli, ne ölen sayısı belli, ne kayıp sayısı verilebiliyor, ne kimin neyi kaldı, ne zarar, maddi zarardan bahsedilebiliyor. Yani felaketlerin en büyüğü yaşandı bu kasırgada ve fakat dünyanın da Herhalde en büyük vicdansızlığı da olabilir. Dorian kasırgası vurmuştu. Tamamen sular altında kaldı. Özellikle Grand Bahama adası ve e, sular altındaki bölgeden Florida eyaletine geçmek isteyen kasırga mağdurları Feribot'tan indirilmişler. Feribot'tan indirilmişler? Evet. Amerika'ya gidince vizeleri yok diye. ...yani her şeyleri... ...yok kaybetmiş olan insanlar... feribottan indirilmiş... Hı hı. ...güzel değil mi... ...WSVN... 7 haberleri bu... ...Florida eyaletinden yayın yapıyor... ...Amerika Birleşik Devletleri yönetimi... ...son dakikada bir değişiklik yapmış... ...ve Florida'ya... ...geçmek isteyen yüzlerce kişi... ...vizeniz yoksa inin hemen... ...diye anons yapılmış... ...yetkililer tarafından... Tarihin gördüğü en büyük vicdansızlık olaylarından biri olarak nitelsek çok haksızlık etmiş olmayız evet. herhalde. Ve bu WSBN 7 News muhabiri Brian Antin de sınırdakilerle görüşmelerini Twitter hesabından anbean aktarmış. Twitter böyle zamanlarda çok işe yarıyor. İklim acilde de öyle. Leonard Oliver ve onun bebeği ...gibi yüzlerce kişi Bahamalardan... ...Florida'ya giden feribottan... ...inmesi gerekiyor diyor şu anda. Yani bebeklerini bir kısmının karıları, yani gemide kalanlar da... ...bu nedir demişler yani. Amerika'ya gidiyoruz biz. Bütün dostlarımız, arkadaşlarımız... ...vizesi olmayanlar kalıyor. Bu, bu ne vicdansızlıktır diye aykırmışlar... ...ama hiçbir şey yaramamış. Son dakikada bir karar değişikliği böyle. Hakikaten... ...zalimliğin... ...son noktası olabilir... Feribot mürettebatına son anda talimat gelmiş... ...ve vize artık alacaksınız demişler... ...ve Renard, Renard Oliver ve bebeği gibi... ...şimdi artık Freeport'tan Bahama'dan Florida'ya gidecek Feribot'tan iniyorlar... ...halbuki kendisine Bahama pasaportu yeterli demişlerdi... ...ve po eğer polis kaydında bir suç yoksa... ...görünmüyorsa suç, cürüm filan... Gelebilirsin demişlerdi. Son anda değiştirmişler. Bu kararı kimin aldığı bilinmiyor ama herhalde Trump. Ve ona yakın birileri almıştır. İç Güvenlik Bakanlığından filan. Ve birdenbire öyle şey oldu. Şimdi en az 4 44 kişi öldü ama yüzleri hatta binleri sarsıcı rakamlara ulaşacağı söyleniyor. İnanılmaz sahneler var yani. Kucağında bebekleri can dostu köpekleri falan olan insanlar bırakılıyor, geri de bırakıldı gittiler. Ne ev var ne bir şey. Şeye sormuşlar geminin sahiplerine Baleria, Bale diye, Baleria Karibiyana bir cevap gelmemiş. Bin kapasiteliymiş. Bin kişi alabilecek ama yüzlerce kişiyi indirmişler yani. ...halbuki cumartesi günü... ...1500... E, ...tahliye eden kişi... ...Nepal Beach'e gitmiş... ...Florida'ya... ...Grand Celebration diye... ...kocaman bir gemiyle... ...Paradise Cruise gemisiyle gitmişler... E, park nerede diye sorunca... ...Paradise gemisi... ...Paradise şirketi... ...Seyahati Bahama, Bahama Hükümetiyle... ...ve Amerika Birleşik Devletleri... ...yetkilileriyle NASA'da yapmış... CBP denen bir e, kuruluş var. Gümrük Bakanlığı gibi bir şey. Gümrük ve sınır koruma şeyi. Onlardan izin çıkmamış. Bitti yani. Evet. Şimdi artık evet. gidemiyorsun. Hiçbir şekilde. İnanılmaz bir durum var. Yani eko apartheid diyorlar. Ve hakikaten ağlayan genç kadınlar, küçük çocuklar muazzam manzaralar var zulüm ötesi bir durum var ve daha hiçbir şey belli değil 900 kişilik büyük bir ekip arıyor Bahamalarda, adalarda enkazın altına bakılıyor, suların altında, çamurların içine bakılıyor ama ne oldukları bilinmiyor denize mi sürüklendi, binlerce kişi, 900 güvenlik personeli gitmiş durumda hem seller hem de debrih yani bu yıkıntılar, enkaz arasında kaybolup gitmiş durumlar var Böyle Kimsenin bahsettiği bile yok. Şimdi de evlerini terk edip başka bir yere sığınma hakkı bile yani bütün kutsal kitaplarda yazılan komşuluk hakkı bile Ubuntu oldu ya? Ee, Ubuntu. Esir, esirgeniyor. Ben biz seniz. Biz seniz. Biz, biz siziz. Evet öyle oldu. Ama e, insanlık için çok önemli şeyler de oluyor. Şimdi ben günün en önemli haberini gece yarısına gelen gece yarısını geçmiş vaziyette büyük bir şey oldu. The Right to a Future adlı Intercept grubunun New York şehrinde Intercept'in de <gülüyor> deneyimli muhabiri, yazar ve aktivist Naomi Klein ve iklim aktivisti Greta Thunberg'in, genç iklim aktivisti İsveçli Thunberg'in birlikte düzenledikleri bir büyük olay vardı. Ondan bir takım seslerimiz var. Onları kısaca dinleteceğiz. Aralarında şu Tescat Martinez gibi yerli aktivistler ve genç aktivist ve rapçilerin de bulunduğu Şiye Bastida'nın, Vic Barrett'ın, Greta'nın altı kişinin bulunduğu e, muazzam bir toplantı yapıldı ve e, Greta'nın gelişi e, kendi yolcunu da anlatıyor. E, yani tuvaleti bile olmayan ilk defa duş yapmak tuhaf bir his oldu. Onca iki haftalık e, Atlas Okyanusu'ndaki yolculuktan sonra diyor. Ama ayakta alkışlanıyor. Ve yani Naomi Klein de diyor ki e, bir hata yapmışız diyor. Biletli insanlar var. Düşterce kişi ayakta alkışlıyorlar tamamen. Fakat şey diyor, bir hata yapmışız. Stadyum kiralamalıydık diyor. Öylesine muazzam bir ilgi var. Gerçekten de New York'ta sahneye çıktıktan sonra, Naomi Klein'in de çok kayda değer bir sunumundan sonra, büyük bir cesaret sergileniyor. Dünya için gerçekten umut verici şeyler oluyor. Şimdi birazcık kulak verelim. evet. Hi everyone. I'm Naomi Klein and I am so happy and honored to be here. What a night. I want to thank those three amazing young leaders. Ne gece ama diyor yani üç şaşırtıcı harika genç tanıtmak istiyorum. You have done something brave. You dared to dream in public. Yani, kamuoyu önünde rüya görme cesaretini gösterdiniz diyor. Geleceğe ait haklarınızın bulunduğunu dünyaya açıkladığınızı açıklıyorsunuz. Bu gecenin konusu da gelecek hakkı olduğu, bütün nesillerin geleceğe bir hak sahibi olduğu en temel mesele. Greta'nın da söylediği gibi birçok defa evimiz yanıyor, çok berbat anlar yaşamaktayız. Eğer bu ateşleri susturacaksak, ona güçlü bir şekilde kol kola vermek ve örgütlenmek zorundayız. Kültürümüzün her yönünü tamamen kapsamış olan bir felakete karşı her anlamda mücadele, sonuna kadar mücadele etmek zorundayız, diyor Naomi Klein. İki mesele, bir tarihte gerçeklikle yüzleşmek, neleri kaybettik, neleri kaybetmek üzereyiz, İkincisi de devrimci. The other thing, bunun bir dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. thing we have to do. İkincisi de. we have to find our fight. We have to come together across differences and build credible and unshakable power. In the face of the fires roiling our world, we have to find our own fire. We have to be that fire. Yani biz o gayetçinin gücünü, gerçekliğin ateşini tutuşturmalıyız diyor. bu şimdi tanıtacağım konuşmacı da her ikin gerekliliği de yerine getiren bütün konuşmalarıyla muazzam bir gelişimci diyor. Yani her gün gördüğü önemli, cesur insanlardan biri ona şimdi bir alkış about some of her most iconic lines. During the hatta UN hatta climate hatta negotiators in Poland last December she said, "You are not mature enough to tell it like it is, even that burden you leave to us children." Katowice'de dedi ki Polonya'da siz bunu söyleyecek kadar cesur değilsiniz. Be. Her şeyi çocuklara bırakıyorsunuz MPs dedi. Britanyalı milletvekillerine de benim İngilizcem iyi mi? Yoksa bir tuhaflık mı var? Baya şaşırmaya başladın diyor. Anlaşılmıyor mu konuşma? I don't want your hope. I want you to panic. I want you to feel the fear that I feel every day. I want you to act as if house is on fire because it is. yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum. Hemen hareket edin çünkü yanıyor zaten dediğini söylüyor. Ve Greta'nın önemli laflarından bazılarını açık radyoda da çeşitli vesilelerle konuşma fırsatı bulduğumuz ve devam edeceğimiz sözlerini de tekrarlayarak Greta'yı gerek var mı bilmiyorum ama bir kez daha bütün kapsamı içinde tanıtıyor Naomi Klein. Ondan sonra da Greta Thunberg alıyor sözü. Please join me in welcoming Greta Thunberg. Now, Greta, we can't really see the audience very well, but I think you know that they were on their feet, right? <laughs> um, it such an amazing treat for me to care with Greta. We, this is the first day that we are meeting, but I feel like we know each other. Um, and I just wanted to start, Greta, by talking to you about the way that you come to be with us here tonight. Um, we all know that you took a very small sailboat, entirely powered by wind. Little Nasıl bit of was, Bunu anlat diyor yani tamamen. Um, e, one of the people on the boat. Uh, his wife called on the satellite phone and explained that the Amazon is on fire. And um, and right after that call, he he called for everyone else of us and said like. The Amazon is burning and, and that it was serious. ve Amazon'un yandığını anlatmış kendini. It was, it was just so so shocking and it was so hard to to realize. Çok, kavraması o kadar güçlü ki diyor. Being on the ocean you, you cannot yapamazsın impact in in any way you cannot hiçbir etki ina olamaz öyle oturup bekliyorsun diyor geminin o teknede yelkenli çok korkunç bir durumdu şey sort of no, the knowledge of that sadece But onun bilgisi bile bilmek kötüydü uh, when i came to shore it was the first time i could see pictures of it Kıyıya and, um, and yangının, to really Amazon find out the, the details about it and it was I remember that was one of the first things I did when I came to shore because and um, iş, so so you've been here um, for a little bit more than a week now um, is this your first time in the US? Uh, no I have söylüyorum. been here before but I don't remember 14. that because I was too small I think was years I pictures, but önce, uh, do you have any observations to share after having been here for a little while about some of the differences? Well, you mean şey the climate debate, or just... Or generally, the state of the subways, you're allowed to bash New York subways if you want to. Yeah. <laughs>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 Yani I pek çok izlenimim vardı. Morning, arrived, geldiğimizde ilk fark ettiğimiz bir şey kokuyordu. Kirlenme kokusu ama yeah. yine de değişik bir şeydi diyor. <gülüyor> yani New York'un kirlenme kokusu <gülüyor> bile değişik diyor. Bir uçtan öbür uca gitti <gülüyor> diyor. New York City, it's, York <gülüyor> <gülüyor> it's the exact opposite, so yani gemideki sürekli tam to get, tam öbür ucu onun içinde birkaç gün idrar etmekle especially the nights when you were up walking gemi, to the düşmüyorsun çünkü was ya şey so yok, dalgalar yok diyor and, gemide olduğu gibi and it was amazing to To shower for the first time. defa duş yapmak da ayrıca çok ilginç bir şeydi diyor yani. Yeah, but there's a lot, of, lot of differences, and uh, also in the way we we talk about the climate crisis, of course iklim There, krizinde like, konuşmaktan da çok büyük önemli like farklar var diyor. Sanki burada in, bu and inanacağın and bir şeymiş gibi inanacağın ya da inanmayacağın from, bir şeymiş like, gibi bakılıyor diyor. It's, it's Oysa <gülüyor> <gülüyor> bu bir gerçektir. Yani bunun inançla ne ilgisi diyor da acayip alkış alıyor <gülüyor> bu ilgisi gibi. So speaking of facts um, you know one of the The, the consistent messages um, that you've taken into all of these spaces and, and that I know you will be continuing to take is that, you know, you're not telling politicians what they should do, you're telling them that they should be listening to scientists. Evet, yani um, sen and ne as a söylüyor, researcher and um, writer about climate change araştırmacı myself, araştırmacı I'm always struck dinleyin, that diyorsun, diyor. your speeches are so careful. Um, konuşmaları and gayet dikkatli and be footnoted with all of the best scientific reports. And so I'm wondering how you, how you uh, work with climate scientists, what your relationship is. I have a very close relationships to a lot of climate scientists um, that I think is necessary when you have so many people listening to what you are saying Seni söyledik uh, bu kadar çok insan dinliyorsa you, o zaman bilimsel e, verileri takip etmek zorunluluktur diyor You need to have every you need to have a solid ground you cannot Sağlam just make assumptions. U, uyduramazsın, you uyduramazsın varsayımlarla facts hareket edemezsin sadece bunun olmaması sources of everything and, olgulardan bahsederken so verilerden Ay When I have made a speech like this is almost finished I send a copy to it could be one scientist one uh, sometimes five konuşmayı hazır bitirdiğim zaman bitirdikten sonra bir, bir, bir, sure bir sure ya da birden fazla bizim insanlar görüşlerini is yanlış yapıyor mu aykırı bir şey de söylüyor mu diye bir düzeltmeleri için and gösteriyorum and diyor. Bunun bunu yaparak It cannot be misunderstood. Yeah, yani And, um, and also, de. I, I ask them sometimes personal questions like, what does, what does this mean? And Bazen why de Why are söylüyorum. they Bunun talking about that? And why are they To have them explain things to me. And, and, and, so Bana, and um, that has helped a It's amazing. I mean, just mesela, this idea that you've been skipping school falan. is so absurd to me. You know? <laughs> I mean, this is just an incredible advanced level education that you that you've given yourself um, on the fly and, and under so much scrutiny because very very quickly it becomes really the most prominent voice of the climate movement and that hızla is a really heavy, heavy responsibility um, and you're clearly really careful about that. I wanted to ask you about this other responsibility that you've taken on which has to do with being very public from the beginning Diğer about being on the autism spectrum. Kamuoyu, It's in your Twitter bio, ön, ön, um, climate ön, activist with Asperger's. Um, bir işte, and iklim and that, that leads to a whole other level of responsibility because you're probably also the most prominent person in the world right now who self-identifies as being, I'm sorry, being on the autism spectrum. And that's really really important, important to people who um, identify with it. <laughs> Ne yani, olduğunu çok önemli diyor ve bunu çok yürütüyor şimdi. <gülüyor> Naomi Klein, yazar, aktivist. Uh, about that personally because I have a, a seven-year-old son with special needs and you are his hero and you know as Alexandria Ocasio-Cortez um, said in that video you can't be it if you can't see it and you're out there being this incredible role model Özel and to me really embodying this sort of slogan that we hear diversity is Alexandria our strength Ocasio right you have talked so beautifully about how your, the way your mind works is what Zihninin allows you to focus right And it's net başka also ne what allows you olduğunu um, sen so biliyorsun. How, how have you navigated that? How how how have you decided to be so um, public um, Bunun in, you know, navigasyonunu nasıl yaptın? You yaptın? Bu kadar kamuoyu önündeki bir attacks. figür olmayı nasıl kararlaştırdın? How, how, how bu kararları nasıl verdin diye soruyor Greta'ya. Ay um, I... I didn't think about being public of it because I just it was in my Ben öyle kamuoyunun önüne gitmeyi düşünmemiştim. And biography on social media and I didn't think about it. I mean it was just I about olsun. Şamatası olsun diye düşündüm. Sort of it was a big thing that to not many people were public about their diagnosis but i just i just think it's so important to because still many people see see to have uh, a diagnosis to be neurodiverse to be something negative. Insan, And it doesn't bunu have benim asperger to be. sendromu And olmamı da course, bu spektrum sendromumu bir it, it dezavantaj olarak görüyoruz. Sınırlandırdığı it bunu has limited me a lot. zannediyor um, But Oysa, it can also, you can also convert that into be çok. something good, something positive pozitif, iyi bir şey olduğunu da anlatabilmek lazım. Ben bunu yapmaya çalıştım. Bunun bir hastalık falan olmadığını çok net olarak benim işime yaradığını, bana bir güç kazandırdığını söyledim diyor. My my Bu Asperger sendromu and teşhisi sayesinde birçok şeye kavuştum. Bu onsuz bu krizi bu kadar remember, çabuk görmeyebilirdim o olmasaydı herkes başkaları çünkü aynı şeyi görüyorlar ama önemini kavramıyorlar doğanın yok edilmesi iklimin neler olduğu no hiçbirinin Benimki gibi he, herkesin and de hayatı bunları görünce niye alt altüstü olmuyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum ama bu işte Asperger bunun yardımcısı olduğunu. Pek çok insan, of insan var bu spektrum diagnozulu olan teşhisi olan bu bir tesadüf it, olamaz. Onlar da benim gibi it, düşünüyorlar it, diyor. I think it has something to do with this. We we walk the walk and we I mean we don't have the distance from what we know and what we say. Bildiğimiz ve söylediğimiz şeyden bir mesafe almıyoruz. Bizim act, gibiler diyor. Nasıl davranacağımı. İkisi arasında davranış Duygu. It is. They can, arasında they, bir fark yok diyor cognitive bizde. dissonance and, Yani bilişsel uyumsuzluk yok uh, bizde diyor cognitive I can't, dissonance for example diyorlar. understand that someone can say like yeah climate change is very important yani and then do anything iklim about iklim değişikliği yani, evet, çok if önemli ama hiçbir şey yapmıyor ben, ben bunu anlayamıyorum işte you diyor. know that you also have to do something that You also have to do Sorumluluğun var in... bir şey yapmak zorundasın. So, yeah. Bize bana öyle geliyor, onu anlatıyorum. Ve <gülüyor> Fatih <gülüyor> dün akşamki interceptte düzenlenen bir şehrinde düzenlenen. I toplantıda. Have been such a I be, yani bu diyalizım olmasaydı böyle de nerd and olmazdım, böyle bir manyan teki <gülüyor> to olmazdım, to bir yere takar, takıp takıp Bu saçma gibi gelecek şeyler üzerinde hala dikkatimi sürdüremezdim diye muazzam alkış alıyor yani. Evet, bu New York'ta e, Naomi Klein'in Intercept. Intercept adına yazar ve iklim aktivisti Naomi Klein'in e, tanıtımıyla Greta Thunberg vardı. Ayrıca burada e, Tuntia Katan yerli genç liderlerinden Tuntia Katan e, Vic Barrett siyah aktivist Şiye Bastida bu da e, yerli e, bir Greta'yı karşılayanlardan bir tanesi bir genç kız ve ta açık radyo dinleyicileri hatırlayacaklardır 2004'teki büyük iklim yürüyüşünden e, şeyi de yaptığımız yayınını da yaptığımız yerli kökenli Şutescat, Şutescat Martinez o da rapçi. Onların da katıldığı müthiş bir toplantı vardı. Onun bir kısmını size yansıtma imkanı bulduk. Fakat iklim için programında... ...devamını da daha geniş şekilde size duyurmaya çalışacağız. Robitaier bizim için uğraşıp bunları çıkarttı. Gecenin bir vaktinde... Ee, ...ve çok... ...iyi de olduğunu düşünüyoruz. Gelecek hakkı yani dünyada... En çok bizi, bendeniz diyeyim, ilgilendiren iki konu var. Bir tanesi iklim, bir tanesi de haklar, temel haklar meselesi. Bu ikisinin birleştiği bir toplantıdan bahsediyoruz. Naomi Klein ve Greta Thunberg'le şu test şu test Kato Martinez'in de mükemmel bir rap şarkısı da var. Onu da belki çalarsın. And let me see your hands up and show yourself out if you came to see something average. We came as a family, fucking industry standard. I'd rather drown together than leave my fam behind. Without them, I wouldn't have shit. I hope you can feel the magic. I'm living life grounded, steady, finding the balance. Raised by warriors, ready for any challenge. You hype on the small swells. We were born to ride mavericks. This is the turning of the tides, there I was, six years old, my eyes wide open, I saw the storm, city swallowed up by the ocean, humanity fucked up, look at the world broken, I wanna see the borders open, I wrote this music, it was something I found hoping, my generation finally seeing the web woven, everything is connected, my generation was chosen, to guide the way, to the light. This is our movement, walk on roads paved by every great leader of every revolution. We doing it our way, and this is a celebration. If love is resistance, resisting is in our nature. We're short by the thousands. People of every nation will summit the highest mountains to prove to them we can make it. It starts right here, right now. Every one of you has fire within. Now is the time to shine out. And hands up if you feel it too. This music is a movement, it's proof if you feel it moving you because the power of the people's more powerful than people in power. I believe that this will be our finest hour. Yeah. How's everybody feeling? I'm going to invite everybody to get up on their feet because the, as, as the closing of this beautiful event, we're gonna, I'm going to perform a couple of songs if that's okay. So I'm going to ask everybody to get up on their feet. The yeah. this. Let's get this. <laughs> Make some noise, my boy DJ K. I'm on the cuts one time. Yeah, one love, y'all. Let's go. Hey, this song is called Limits. It's for every member of our generation to find the limitations, and the boundaries. Everybody, yeah. put, it, put your hands up like this. Put your hands up. Yeah. Hey, hey, More than Ay. we Ay. forget to enjoy. So yeah. <laughs> One second, celebrating for the words of my sentence. Breathing like it's endless. Beat me to the punchline. Beat me till I'm senseless. Nothing is permanent. Life is short. Give me one second, celebrating for the words of my sentence. Breathing like it's endless. Beat me to the punchline. Beat me till we senseless. Nothing is permanent. Life is short. We fucking with the government and taking in the court. Lies and the stories that the media reports abort the mission. Deported and we missing. Spitting musical medicine. Listen to the rhythm hit em. And I'm only 19, walking Times Square, and you see me on the screen. Probably see my name on your Facebook feed. I swear that I'm more than the words written about me. Living isn't free, the price that I pay. I got every day but time. At the end of the day, I just wanna make the music, then I make it. Put your hands up. I don't think you really understand us. Fight for the cause, die for the dream. Living to the limits When the squads in the scene. Try to climb my wings, and I'm still gonna fly. Running in the ink and I'm still gonna right. Like raising the damn bar, our musical excellence. Rappers aren't illiterate, but well, lack express eloquence. The album is the evidence. We better than we ever been. Train, trash, concrete, stings, up on let 'em in. Let it in, let it go. Ain't nobody. Want to know further from the truth and the places that you want to go, go, go, go, go, go the the places get, that you want to go, go, go, go, go, go and we never want to know lie yeah, i see no limits and it's like we living and, and the will keep, spinnin'. keep spinning it's like form living ain got no limits i see no limits free living and the will keep spinning and the life we live ain't got no limits i see no, no limits it's like we living and the will keep spinning spinnin'. and the life we live in ain't got no limits i see no limits This life we live in, we and the wheel like keeps spinning. It's a lot for the dude. Daddy gotta pay, do the wheel break. You don't listen if they tell you that you can't, 'cause it ain't true. Ain't nobody gonna say Hey, this life I'm living hey, ain't got no limits, hey. like, hey, hey, hey, in the back, hey, hey, hey. This life I'm ain't living ain't got no limits, life. No like. <laughs> and um, uh, gonna do it one more song. This one's for Naomi. This track, this is super unreleased. This is gonna be on like two albums from now. Oh, yeah. How's everybody feeling tonight? What that, bro? Yeah. Yo, make some. Hey, this blood in my veins. My language, my name. I want to let loose. I bring smoke, I come from the jungle. With visions of the end of the world. Skin of cinnamon, I bring the rhythm. From the jungle, don't even How's everybody feeling? And I think the beautiful piece of these movements is it's not about being activists, but it's about finding how we come alive in a place in which we connect to the world the best. And for me, that's on the stage, in the studio, performing. And this is how I do. This is my art. So thank you for being a part of it. Makes um, it my DJ. DJ came in one time. Shout out to everybody who organized, everybody who came out tonight. I appreciate y'all. My name is Chute Scott. I'll see y'all on September 20th. Nasıl kamati? Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası Açık Gazetesi. Onun ve saat 8.45 47 hatta. Ve hemen dönüyoruz tekrar iklim meselesini bitirmeden yani bitmesine imkan yok ama çok önemli birkaç haber daha var. İklim krizi insan hakları için en büyük krizdir diyor. Kim en efendim? büyük tehdit diyor, insan Hakları Başkanı, Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletlerin, Michel Bachelet. Ee, yani diyor ki, iç, iç savaşlara yol açıyor ve dünya hiçbir zaman bu büyüklükte, bu kapsamda bir facia görmedi diyor. Şimdi şeyleri de hatırlarsak, fazla da yorum gerek yok ama... Hı hı. Yani dünyanın e, katolik dünyasının e, lideri bir buçuk milyara yakın belki de fazla insanın manevi lideri papa aynı şeyi yıllar önce söyledi zaten ekleziyasteste yazdı bunları vatikan arkasından birleşmiş milletler hem genel sekreteri bu zirveyi topluyor 20'sinde 20'sinden önce hem de dünyanın en büyük tehlikesi olduğunu söylüyor. Yani hem seküler lider dünya liderliği de söylüyor bunu. İnsan hakları açısından da en büyük tehlike olduğunu söylüyorlar. Papa söylüyor. Rowan Williams tekrar İngiliz kilisesinin eski başkanı Rowan Williams da söylemiş. Bundan daha büyük tehlike yoktur diye tekrar söylemiş ve bir de dünyadaki gelmiş geçmiş en önemli iklim, yani kimyacılar fizikçiler, coğrafyacılar sosyologlar, filozoflar söylüyor. Demek ki bir hakları olabilir değil mi? Evet. Yani bir de ekonomistlere bakalım çok ilginç bir şey var. Trilyonlarca dolar gerekecekmiş zararını önlemek için ve bu para yokmuş. İklim dünya iklim krizinin sonuçları için vahim şekilde hazırlıksız yakalandı diye bir yeni rapor çıktı ...Guardian'da da Damien Carrington imzasıyla var yani trilyonlarca dolarlık yatırım gerekiyor ve yapılmıyor iklim aparta bahsetmişler diye ya yani <gülüyor> o işte fakat işte biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi dört bir yani şeyinde bulundu bütün Shia Basdilla, da Vic Barrett, şu Scott, Martinez, Naomi Klein, Greta Thunberg ve Tuntyak Katan'ın da katıldıkları muazzam internet e, intercept toplantısında da olduğu gibi dünyada ayakta iş insanları da mesela Avustralya'da bayağı Atanasian e, şirketi en büyük dev şirket 35 bin çalışanıyla 20 Eylül'deki iklim grevine katılması gerektiğini 20 şirketle beraber söylüyor. Çok ilginç. Bu muazzam bir e, gelişme yani. Dünyadan da böyle gelişmeler oluyor. En önemli gelişmelerden bir diğeri de dün yaşandı. Ve Amazon şirketinin. Evet Amazon. Battle Seattle'ın ikincisini mi göreceğiz acaba? Bakalım. Diye. Yani dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı e, bin bin civarında Amazon e, şey Amazon yerlisi diyecektim az kalsın. Bu Amazon şirket İklim krizine olan katkılarını protesto etmek için ve sürekli olarak da yol değiştirmeyi reddettiği için şirket, bin civarında Amazon çalışanı 20 Eylül'de iş bırakacaklarını açıklamışlar. Greve gidiyorlar. Gene greve gidiliyor. Yani bayağı Rosa Luxemburg'un ve öteki devrimcilerin hayalleri gerçek oluyor gibi oluyor. İşçi sınıfı da yeniden... İşçiler de yeniden Hı. haklarını bu yok olacak olan geleceğin karşısında haklarını aramaya çıkmaya başladılar. Dünyada da de, dest, yani milyonlarca insan ayaklanacak zaten 20 Eylül'deki grevinde. Bir de 27'sinde var. O da da Montreal'de olacakmış. Greta'dan öğrendim. Greta her ikisinde de olacağım diyor. New York'ta iki ayrı şeye katılıyor. 20 Eylül Cuma günü iki ayrı meydanda olacağını söyledi. Saatlerini de verdi. Ama aynı zamanda da 27'si Cuma bu sefer de Montreal'de büyük bir, Kanada'da büyük bir şey yapılacakmış. İşte onlar da işçiler de, işverenler de bir kısmı da destek olarak, milyonlarcasına destek olarak bu iki desteğe katılıyorlar. Wired internet gazetesi Amazon'un yirmi beş yıllık kurulduğundan beri, Amazon şirketinin kurulduğundan beri 25 yıllık tarihindeki ilk defa Seattle'daki, merkezdeki insanlar e, işi terk ettiler diyor. Çok önemli bir gelişme. Evet. E, böyle. E, bunları takip etmeye devam edeceğiz. Takip etmeye yetilemiyor. Bu arada mesela büyük bir e, geçenlerde şarkısını çaldık. E, İyi Kızlar Ceh Cehenneme Gider şarkısını çaldığımız Bilir Aileye iş. karşı da e, şeyler var ya aşırı dinciler ama IŞİD'i kastetmiyorum Amerika'daki Kökten, ve dinciler. kökten dincileri Evangelistler filan Tanrı'ya hakaret ediyor diye Ona cephe almışlar Böyle <gülüyor> Ama ya yani Şeytana tapıyor bu kız demişler şeytana Videosunu filan gösterince Fakat Sıkı yazılar çıkmaya başladı Biri aynı şey destekleyen. destekleyen ve savunan Muhteşem Yolar, parça ayrıca diyorlar ki bütün Hristiyanlık tarihi böyle imajlarla dolu, şarkılarla, bestelerle, resimlerle dolu. Siz neden bahsediyorsunuz? İşlerine gelmiyor çünkü İşlere. bir yandan baktığınız zaman bu evangelistlerin en büyük kendi gelir kaynakları olarak da görülen sektör hangi sektör? Petrol, kömür, kömür, doğalgaz, yani fosil, fosil yakıtlar. Fosil bu fosil yakıtlar için de yapamayacakları şeyler yoklar kendi kârlarını ortadan kaldırmak için. Ama şimdilik. Evet şimdilik. Yani çok önemli gelişmeler oluyor. Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Açık Radyo ekibi olarak görmüş olduğunuz gibi. Fedakarlık, fedakarca uykularımızı da feda ederek çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Türkiye'de de. Yani kaos, kaos, kaos diye bir başlık var. Mesela Amazon tamamen yanıyor. Halbuki Brezilya hükümeti, Bolsonaro hükümeti diyor ki boşuna yalanlar söyleniyor. Yangınlar söndü falan diyor ama bütün oradaki gezmişler ve çok ilginç aslında. Baya Rondonya eyaletini dolaşan Guardian ekibi orada... Muazzam dumanlar... ...yanan alevler... ...her tarafta diyorlar... ...tamamen yalan söyledi ortaya çıktı... ...Boslanara hükümetinin... ...bu daha ne kadar devam edecek bilinmiyor... ...ama yani... ...bir ölçü vereyim mi? Buyurun efendim... ...yani... ...temmuz ayındaki yangınlarda... ...her gün... ...her bir gün 24 saatte... ...59 km2... ...yer yanmış... 60 km'ye yakın. Bunu ben ölçtüm. Beyoğlu ne kadar biliyor musun? Ne kadar efendim? 8,7 km kare. Beyoğlu ilçesi bizim Tophanen'in de bulunduğu yer. Yani 7 kat yanıyor. Her gün 7 kat Beyoğlu yanıyor. Daha ne diyeceğiz? Asla yanmadı dedi Brezilya'nın... Amazonlar yanmıyor, yanmıyor dedi. Yalan bütün bunlar dedi Ernesto Araujo ama e, düpedüz yalanladılar çok ağır hatta birisiyle konuşmuşlar Brezilya'nın çevre kuruluşundan birisiyle konuşmuşlar hı hı. Guardian'da kaos kaos kaos diye bağırmış <gülüyor> yani hiçbir şey yapamayın böyle giderse daha da kötü olacak demişler Guardian'da yaratıcı bir gazetecilik yapmış devam ediyor bir yandan da işte yalanlara karşı asıl başka yangın nerede dün haberini ilk haber vermiştik. Oradan a, a, Brezilya'dan ve şeyden, e, Bolivya'dan şeye atlayalım. Eva Morales bu arada başı dertte. Bir solcu başladı. Solculuğun Eva Morales. Eva Morales Neden? solcu başladı ama diktatör oldu. E, Yeniden yani... seçtirdi kendini ve Bolivya'da yanıyor. Yalnız Brezilya değil ki Amazon ormanları ve halk ayaklanmış durumda. Devrilmesi söz konusu diye haberler çıkıyor. Ben ama oradan çıkıyorum Amerika'dan. Ve Avustralya'ya atlıyorum. Queensland ve New South Wales'da bushfire denen yaban bitkiler <gülüyor> yanıyor. Ve polis bulmuş ama suçlu Kimmiş 12 efendim? 12 yaşında bir kundakçıymış. Sabotör yani, aynı zamanda piknik yaparken elindeki İzmarit'i yere mi atmış? İzmarit yok. 12 yaşında çocukları içermiş. İzmarit değil. Yakalamışlar ama bulduk diyorlar. Ya, ama Bütün yananların ya, halbuki Avustralya'nın en, en büyük ırmak sistemi, nehir sistemi tamamen çökmeye doğru gidiyormuş. Hı hı. Onu da veriyoruz. New South Wales eyaletinde. Yani bir çeşit <gülüyor> Nuh'un gemisi operasyonu yapmışlar. Hayvanları kurtarıp oradan balıkları başka yere koymaya. Lower Darling. Nasıl günlerden Havuz geçiyorsun? ]'dan. Evet. Çok acayip. Bunu, bunun kundakçısı var mı? <gülüyor> Peki bu gemi şeyleri yapan 12 yaşında başka bir kundakçı bulamamış var bir casus vardır oradan Japonya'ya atlıyorum Japonya mı Evet Japonya'da faksay var faksay kasırgası Evet kasırga ve bütün tahliyeler olmuş karartmalar yani elektriksiz kalmalar ve ulaşımda tam bir kaos yaşanmış çünkü 215 kilometreden fazla saatte sen rüzgarlar olmuş. Yani Chiba'da vurmuş böyle farksız Tokyo'nun hemen yan doğusunda ve Tokyo Körfezi'nden de geçmiş. Öte yandan Çin'de de hayvan domuz gripleri ve domuz hastalıkları çok yaygınlaşmış. Belki de yani hayat Çin'in canlı canlı gömüyorlar. <gülüyor> Pardon. Biliyor musun? Canlı canlı domuzları gömüyorlarmış. Çünkü tedavisi yok. Hastalanıyormuş hayvanlar. Öldürmek de uğraşmıyorlar yani. Evet. Öldürmekle bile uğraşmıyorlar. Fakat çok büyük bir e, problem olacak. Tom Levitt yazmış bunu da. Ee, ve Guardian'dan alıyorum bu haberi de. Yani Afrika domuz gribi diye bir şeyden bahsediliyor. Ee, belki de Çin'in domuz sürülerinin domuz nüfusunun sürü nüfusunun yarısı 2019 sonuna kadar gider. 2019 sonu mu? 2019 sonuna kadar ne olur dediniz? Yarısı domuzlarının yok olacakmış bu gidişle. Böyle dediniz. Milyarlarca değil mi? canlıdan bahsediyoruz. Evet, milyonlarca canlıdan bahsediyoruz. Bence milyarlar vardır. Ne olabilir? Fosfat. Ha, tabii onların yaşadığı yerlerdeki hayvanların durumunu da bilmiyoruz. Bir de fosfat kullanılan e, gübreler e, medeniyetin sonunu getirebilecek. Yani gıda sisteminin yıkılmasına yol açacak diye büyük bir rapor daha var. O da Damien Carrington imzalı. Hepsi bunların çıkıyor. Fransa'da da bu yaz aşırı sıcaklardan 1435 kişinin öldüğü açıklamış Sağlık Bakanı tarafından. Son haberde Brexit Brexit'te e, Britanya'da Şimdi Britanya'dan da bir ses dinletme imkanı bulacağız size herhalde dördüncü defa kaybetti altıncı defa onu kaybetti Boris Boris siyatsın değil ama onu bir Britanya söylüyor Boris Johnson karıştırıyor Brexit'in yani ciddi iklim krizi ile ilgili ciddi herhangi bir eylem yapılmasını ne engelliyormuş Brexit. Böyle de bir araştırma var. Robin Macchi imzalı bir yazıda Boris Johnson da altı şeyi de kaybetti. Altı gün içinde, altı günde altı oylama kaybetti ve yeni e, parlamento artık istifa mı edecek nedir bunları da İncel ile birazdan konuşacağız ama kaos sahneleri var. Biraz da onlara kulak verelim şimdi. Thank you very much indeed. Really. Hey! Nice to your job. ...which you handsomely fade. Meclis başkanı istifa etti. Ayrıldı görevden. O giderken bütün mühür zeka Partili, it, milletvekilleri de çıktılar. When the interrogation takes place, if colleagues feel like toddling along this side to shake hands until we meet again, they're very welcome to do so. It does mean sh shaking my hand if you can bear that. <laughs> Evet kaos hali devam ediyor. Bunu e, Ahmet İnsel de birazdan konuşma fırsatı buluruz. Bu arada da Türkiye'den birkaç haber verelim. Erdoğan'dan tüm Büyükşehir Belediye Başkanları'na davet gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da tabii ki katılacağız demiş belediye başkanlarımız da. Güzel belediyelerin çalışmalarından sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey demiş. Bu arada Afganistan barış sürecinde de Donald Trump talibanla barış görüşmeleri öldü demiş. Ali Babacan Karar Gazetesi'ne konuşmuş. Yıl bitmeden partiyi kuruyoruz diye konuşmuş. Muş'ta çoğunluğu HDP'de olan İl Genel Meclisi'nden 7 kişi görevden uzaklaştırılmış. Ama neden görevden alındıklarını bilmiyorlar. Yani mahkeme kararıyla değil idareyle yapılan bir şey bu. Seni ilgilendirecek bir e, karar var. İki yıl dört aydır yasaklı olan Wikipedia'yı dünyanın en büyük e, ansiklopedisi, dijital ansiklopedisi ve de, özgür ansiklopedi Wikipedia'yı e, anayasa mahkemesi öne almış itirazı. 29 Nisan 2017'den beri yasaklıyken neden öne almış? Çünkü neden? yakında Ahim'de başvurusu olacak hı hı. da ondan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Candan da t 24ten böyle bir haber vermiş atlamamışlar yani Kızıltepe JITEM davası zaman aşımından düşmüş mahkeme örgüt falan yok demiş tarihin en, en kanlı olaylarından bir tanesi Türkiye yakın tarihin ee, ve aşağı yukarı ha bir de e, şeyde önemli bir şey var. Emniyetten bir skandal haber veriyor bir gün gazetesi bugün. İstanbul Emniyetinden skandal bir talep. İl Sağlık Müdürlüğünden 1 Ocak 2017 başıyla 2019 Mayıs ortasına kadar 2,5 yıl için bir şey istenmiş. ...POS hastası ve kürtaj yaptıran... ...30-40 yaş arası kadınların listesi istenmiş. nasıl yani? Bayağı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün... ...İl Sağlık Müdürlüğü'nden... ...bir talebi olmuş. Şoke etti herkesi diyor. POS ne demek? Polikistik over sendromu... ...ve kürtaj yaptırmış kadınların listesini ver... ...13 Eylül'e kadar gönderin diyorlar. Çok acayip bir şey. Oh. Ee, onu da... ...verelim yerli ve milli ders müfredatından bahsediyoruz sabah e, gazetesi. Antık onlara ayıracak zamanımız yok. Rusya'da da gene Ahmet ile konuşacağız. Yerel seçimlerde Putin'in partisi Moskova'da büyük bir kayıp yaşadığı yeni bir taktik olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da belki Seyfettin Gürtsel ile de konuşacağımız önemli bir şey. Thomas, Thomas Piketty'nin yeni kitabı Devasa büyüklükte 21. yüzyılda kapital sermaye diye 2 milyon kopya satmıştı. Şimdi kapital ve ideoloji diye yeni bir sermaye ve ideoloji diye kitap yazmış bin küsur sayfa. 1232 sayfa aslında. Savaş ve Barış kadar uzun Tolstoy'un deniyor. Konuşuruz üzerinde. Bir de son olarak Gaziantep'te bir park kavgası çıkmış. Park yeri kavgası komşular arasında ve sadece 3 ölü 5 yaralı. Bunlar bu olayların da korkunç sayıda arttığını, miktarında en da tepe şeyde tünelde, İstiklal Caddesinde de bir şeyi görmüştük. Bir gencin para isteyenler tarafından öldürülmesi videosu da var. Korkunç bıçakla öldürülüyor. İşte böyle. Cinnetali, yani, cinnetali var. Anomi 3 ölü 5 yaralı parkleri kavgası. O devam edecektir bu kavgaya Herhalde gittikleri yerde anlıyoruz. Açık kaste. Ahmet inselli ufuk turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Ee, özür dileriz. Biraz geciktirdik. Gene sık sık yapıyoruz bu sıralarda ama dün gece yarısı bizim saatlerde hatta sabaha karşı yapılmış New York'ta önemli bir toplantıdan kayıtlar aldık filan. O, o yüzden biraz sarktı. Sıra bakma. Tamam. Tabii tabii. Evet. Rusya ile... Bu o, komşumuz Rusya'daki e, yerel seçimlerle <gülüyor> başlayalım. Yerel seçimler belediye seçimleri e, Moskova'da e... Daha çok dikkat ediciydi ama bütün Rusya'da 6000 bin e, seçim mahallinde e, seçimler yapıldı. Bazıları belediye seçimleri, bazıları yerel e, bölge seçimleri ve e, e, 16 eyalet valisi seçimi yapıldı pazar günü. E, bunların içinde m, dikkat çekici olan e, belediye seçimleri çünkü izlemişsinizdir e, birkaç aydan beri Moskova'da özellikle ama Rusya'nın başka kentlerinde de. E, bu Seçimlerle ilgili protesto gösterileri yapılıyordu Çünkü muhalefetin Aleksi Navalny'nin Muhalefetin önde gelen figürü Aleksi navalya yakın Adayların hemen hemen Hepsinin çeşitli gerekçelerle Seçim komitesi Adaylıklarını iptal etmişti evet. Bazıları da yeterli kadar imza yok işte Çeşitli nedenlerle ee, ve bu sefer Alexei Navalny geçen seçimlerde uyguladığı e, taktiği izlemeyip yani bu durumda boykot ederiz seçimleri demeyip e, seçimlerde akıllı oy taktiğini önerdi. Akıllı oy taktiği de şu e, Putin'in partisi Birleşik Rusya Partisi'ne en uzak aday kimi görüyorsanız ona oy verin dedi. Çok ilginç, yeni bir taktik bu. Yani. Evet, evet, yeni bir taktik ve e, Birleşik Rusya Partisi ne e, yakın onunla çeşitli konularda işbirliği yapan ama aynı zamanda başka konularda muhalif olmaktan geri kalmayan iki parti burada kazançlı çıktı. Biri Komünist Partisi, bir de Milliyetçi Liberal Demokrat Parti. Milliyetçi kendi adı değil liberal demokrat parti ama ta tavrı milliyetçiliğiyle e, maruf e, liberal demokrat parti ve e, bunlar bu sistem içi partiler olarak tanımlanmakla beraber özellikle yerel yönetim sorunlarında halkın e, Birleşik Rusya'ya karşı olan tepkisini e, Birleşik Rusya Partisi'ne olan tepkisini e, kanalize etmeyi beceriyorlar. E, Rusya seviyesinde yapılan kamuoyu yoklamalarında Birleşik Rusya Partisi'ne verilen e, anketlerde e, Birleşik Rusya Partisi'ne verilen e, oy oranları yüzde yirmi altında kalıyor. Zaten bu nedenden yani kendi popülaritesini büyük ölçüde kaybettiğinin farkında olduğu için e, Putin e, örneğin Moskova'da e, 45 e, bölge e, belediye bölgesinde deki seçimlerde Birleşik Rusya adıyla aday göstermedi. Görünüşte bağımsız adaylardı bunlar ama örneğin bir tanesi Birleşik Rusya Partisi Moskova örgütü başkanı bağımsız aday olarak girdi. Seçimi o kaybetti mesela bir bölgede Moskova'da ve ve Moskova'da bu akıllı Alexei Navalny'nin akıllı oy taktiği sayesinde de 45 bölgeden 19'unda Birleşik Rusya Partisi kaybetti. Gerçi mecliste çoğunluğa sahip ama artık 26 temsilciye sahip bir çoğunluk. Bu karşısında 19 sistem içi ve sistem dışı muhalefetten kişiler var. Bu tabii 2022'deki seçimlerin bir ön hazırlığıydı ve e, Birleşik Rusya Partisi'nin hem Moskova'da hem e, örneğin Sibirya'da e, uzak e, As Doğu Asya'da e, ki bölgelerde e, büyük ölçüde e, seçmen kaybettiğini e, gösteriyor. Çünkü e, Sibir Asya'nın doğusundaki iki bölgede de ezici bir farkla kaybetti belediye seçimlerini Birleşik Rusya Partisi. Ama şunu belirtelim, Moskova'daki seçimlere katılım oranı çok düşük. %22 değil mi? Evet. Evet, çok Ama düşük. şey de ilginç yani, Komünist Parti'nin Moskova'daki bu Birleşik Rusya grubunun Putin'in partisinin Asıl büyük temsilcisi de seçilememiş Moskova'daki. Evet, evet Moskova bölge değil. Moskova il başkanı seçilemedi. Evet, evet. Andrei Metelski çok yani ağır bir yenilgi. Navalny'de sonucu harika olarak nitelemiş. Bir evet. Bir isim, Türkçe yani deniz. bu memnuniyetsizlik yani bu Birleşik Rusya Partisi'nin ne olan memnuniyetsizliğin üç nedeni olduğu söyleniyor. Birincisi emeklilik yaşını beş yıl ileriye almış olmak. Bu Birinci memnuniyetsizlik nedeni. İkincisi alım güçlerinin yani çalışanların gelirlerinin düşmesi daha doğrusu alım gücünün düşmesi. Rusya'da ciddi bir duraklama yaşanıyor şu ara. Üçüncüsü de giderek artan bu Birleşik Rusya Partisi etrafında ve Putin çevresi etrafında giderek artan yolsuzluk iddiaları. Bu bahsettiğin Moskova'da Birleşik Rusya Partisi'nin e, yöneticisi olan kişinin Hakkında e, İsviçre alplerinde Milyonlarca liralık e, mülte sahip evet. Olduğu iddiası ortaya atıldı. Yolsuzlukların haddi hesabı oligarklar Ülkesi zaten değil mi? Evet fakat buna karşılık Eyalet oyun 16 eyalet valisinin Seçiminin hepsini Birleşik Rusya Partisi'nin adayları kazandı Sempetras buradaki seçimlerde Yalnız bir gariplik olduğu belirtiliyor Çünkü katılım oranı belli bir saatte saat öğleden sonra ikiye kadar diyelim yüzde on birdenbire birkaç dakika içinde çok daha yüksek bir sayıya çıkmış. Burada bir şeyler oldu diye bir iddia var. Taşra'da özellikle tabi seçimlerin seçim güvenliğinin sağlandığına söylenemez ama buna karşılık. 2011 seçimlerinden sonra biliyorsunuz çok büyük protesto gösterileri olmuştu seçim yolsuzluğu evet. seçim sonuçlarıyla ilgili buna karşılık muhalefet seçmenler Moskova'da özellikle seçimlere çok daha fazla en azından seçim oy verenler seçim sandıklarına veya seçim tasniflerine çok daha fazla sahip çıktıkları için örneğin Moskova'da son seçimlerde ve bundan bir önceki seçimlerde seçim sonuçlarının aşağı yukarı sandığa giren oyları gerçek oyları yansıttığı söyleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Putin'in bu partisinin bu şey kaybı ...bestiş kaybı, destek kaybının... ...yarattığı sonuçları... ...göreceğiz. Bu Alexei Navalny'nin de... ...boykot değil, her şeye rağmen... ...muhalefetin... ...en uzak adayına... ...yani iktidarı en uzak adaya... ...görebildiğiniz en uzak adaya... ...oy verin diyerek... ...kampanya yapması... ...bana... ...1983 seçimlerinde... ...Turgut Özal'ın seçilmesini hatırlattı. Evet... Çok ilginç. Yani akıllıca bir taktik olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet bakalım bu, bu tabi diğer taraftan biraz daha başı sıkışınca Putin'in seçimleri kendi bildiği biçimde idare etmek ve sonuçları istediği gibi elde etmek imkanına haiz mi değil mi onu da göreceğiz. Seçime katılımın çok düşük olması tabi insanda bir endişe yaratıyor. Çünkü bilmiyoruz seçime katılmayanlar Birleşik Rusya Partisini desteklemekten imtina edenler mi, karşı olanlar mı yoksa ne olursa olsun zaten bu hükümet var işte başımızda niye gidip orada bir de oy verelim diyen tamamen e, depolitize olmuş büyük bir kitle mi? Evet, Bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu arada da şeyi de ben de hatırlattığımızın ne yani Dimitri Medvedev var başında da partinin. Yani Vladimir Putin'in Değiş salınacak gibi oynayan, tahtraval gibi birkaç tane. Ona ona saçtan rock deniyor. Rock, rock yapma. <gülüyor> evet doğru. Onun kendisinin adamını da başına koymuş durumda Rusya, eski Rusya baş. Rusya başbakanı halen de, değil mi? E, aynı evet, zamanda Rusya evet. başbakanı, eski Rus, Rusya eski devlet başkanı. Evet. işte karşıtlı devlet başkanlığına alışveriş yapıyorlar evet, değiş evet. alış tokuş bir oyun yani evet. Peki. <gülüyor> Birleşik Krallıkta tam artık Netflix dizilerine Andıracak bir Boris Johnson macerası dizisi yaşanıyor. Son altı günde Boris Johnson altı Büyük kritik oylamayı kaybetti. Boris Johnson şu anda başbakan, iktidar partisi lideri aynı zamanda ve 6 günde 6 kritik oylamayı kaybetti. En son dün akşam kaybettiği oylama ikinci kere meclisin önüne getirdiği. Madem bana 31 Ocak kadar Avrupa Birliği'ne gidip anlaşmalı bir ayrılık olmazsa bu ayrılma tarihini 3 ay uzatmamı istiyorsunuz o zaman seçimlere gidelim yeniden dedi ve biz bu oyuna gelmeyiz dediler muhalefet partileri ve muhafazakarların içinde de ciddi bir grup ayrılmış durumda zaten ve Boris Johnson bu son bir hafta içinde çoğunluğunu meclisteki çoğunluğunu kaybetti ve kendisine karşı oy veren 21 milletvekilinde bu muhafazakar bu... parti grubundan ıraç etti. etti evet Bunların arasında çok derece önemli Muhafazakar Parti'nin ağır topları olarak e, tanımlanacak isimler var. E, örneğin eski Adalet Bakanı vesaire. Bu arada bu eski Adalet Bakanı da dün akşam e, son oylamalardan bir tanesinde e, Boris Johnson'ın e, Muhafazakar Parti'nin başına geçtiği tarih olan e, 23 Haziran'dan itibaren e, Boris Johnson ve e, bakanlar ve Boris Johnson'ın etrafındaki danışmanların bir anlaşmasız Brexit olursa bunun sonuçları ne olur diye yaptıkları değerlendirmelerin yayınlanmasını ve bu konuşmaların, görüşmelerin, yazılı görüşmelerin, haberleşmelerin bütün hepsinin yayınlanmasını isteyen parlamentodan bir e, kanunda demeyelim bir talep geçirdi Ama bu parlamento çoğunluğuyla olduğu için artık bir parlamento talebi haline geldi ve Boris Johnson bunu yerine getirmek zorunda. Önüm yoksa yoksa getirmezse de tutuklanabilir yani. Öyle de açıklamalar çıktı çok ilginç. Yani gayet önemli bir karar bu. Evet, gayet önemli bir karar ve bunu getiren de Muhafazakar Parti'nin yani daha çok yakın bir tarihe kadar Muhafazakar Parti'nin Adalet bakanlığı yapmış olan kişiye artık biz güvenmiyoruz diyor Boris Johnson'a. Yani yalan söylüyorsun demiyor, güvenmiyoruz diyor resmen. Diğer taraftan biliyorsunuz geniş bir çoğunlukla Parlamento 31 Ocak pardon 31 Ekim'e kadar Boris Johnson'ın Avrupa Komisyonundan anlaşmalı bir ayrılık olmazsa bu ayrılma tarihini erteleme talebinde resmen bulunmasını emreden bir kanun bu sefer kanun yayınladı ve kanun pazartesi günü kabul edildi. Lordlar Kamarası kabul etti değiştirmeden ve kanun e, pazartesi günü kraliçe tarafından yayınlandı. Artık kanun gücünde bir karar. E, Boris Johnson ben bunu uygulamayacağım de, diyor. Evet, Nasıl işte. uygulamayacağının yolları da tartışılıyor. E, Tabi bu arada ümidi e, bu uzatma kararı sadece e, Birleşik Krallık tarafından alınacak bir karar değil. Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin de oy birliğiyle bu uzatmayı kabul etmesi lazım. Ümitleri anladığım kadarıyla Avrupa Birliği içinden bazılarının yeter artık bunlarla uğraştığımız yeter ne yaparlarsa yapsınlar gitsinler diyecek bir iki ülkenin çıkması. Evet. Ama İngiliz İmparatorluğu'nun üzerinde güneş battı galiba. Ya inanılmaz <gülüyor> hakikaten yani bu e, bunu bir e, televizyon dizisinde bunu anlatsalardı yok olmaz böyle bir şey bu kadar da saçmalık olmaz evet, İngiltere'de evet. parlamento da böyle Absür. şeyler olmaz kesinlikle e, hayal mahsulü derdik ama ıı, parlamenter demokrasinin beşiğinde gerçi diyeceksin ki parlamenter demokrasinin beşiğinde parlamento ıı, hükümete ıı, emretmeye güç göstermeye ve parlamento'nun üstünlüğünü ispat ediyor aslında. Evet, Doğru söylemek gerekirse bir, yeri var, evet. bir de o tarafından bakmak evet, lazım. Evet aynen öyle. Çok o da çok yani Boris Johnson'a sıradan insanların da sokakta rastladığı sen ırkçısın filan diye bağıra biliyor olması ya da şehrimi terk et demesi de ve onun da tamam gideceğim filan diye cevap vermesi de bu da Britanya'nın hala demokratik geleneklerinde kuvvetli bir yer tuttuğunu evet, yani gösteriyor. Bir, e, bir e, yönetim yönetimin e, yürütmenin e, yasama üzerine çıkma eğiliminin bütün dünyada olduğu bir yerde parlamento ciddi biçimde buna direniyor doğrusunu söylemek evet. halkın da aynı şekilde direniyor. Yalnız şunu görelim seçimlere gidilirse Muhafazakar Parti'nin kaybetme ihtimali çok az. Çünkü e, toplumun önemli bir kesiminde, halk kesiminde alt e, sınıflarda özellikle işçi sınıfının bir kesiminde e, ve orta sınıf e, Beyaz İngilizler'de yani İngiltere tarafında Artık yeter ya biz bir oy verdik referandumda ve hala bize oyalıyorlar bir türlü çıkma Avrupa Birliği'nden ayrılmıyoruz Avrupa Birliği'nden kurtulup biz kendi bu, bu, bu slogan son derece etkili olduğu gözüküyor belli bir kesimde kendi kararlarımıza sahip çıkmalıyız kendi kararlarımızı kendimiz vermeliyiz biz büyük milletiz. Diyen bir anlayış var ama bu büyük milletiz derken derken anladığım kadarıyla Birleşik Krallık'a da son verecekler Çünkü bu gidişle İskoçya'da da bir bağımsızlık referandumu yapılacak Kuzey İrlanda'da en sonunda İrlanda Cumhuriyeti ile birleşecek Ve Birleşik Krallık dediğimiz şey 12. yüzyıl 13. yüzyıldaki İngiltere kontluğuna dönecek gibi gözüküyor Evet yani bu arada ben, ben de minicik bir parantez ekleyeyim bu Brexit oylamasında ilk referandumda büyük kara paraların ve Mercer ailesinin özellikle de milyarder çok büyük rolü olduğu, Breitbart gibi çok sağcı bir operasyon yapıldığı, Trump'ın seçilmesinde olduğu gibi Brexit oylamasında da yani Facebook falan kullanılarak Cambridge Analytica o skandalinde evet, çok evet. büyük şeyler oldu. Yani oylama... E, yalan söylendi resmen evet. bir kere. Evet, bir evet. kere yalan söylendi. Boris Johnson ve e, özellikle Boris Johnson ve e, o zaman e, UKIP'in başında olan şimdi Brexit'in başında olan... Evet, Açıkça yalan söylediler. Evet ve bunlar para kara para da aldılar birçok yerden Amerikan zenginlerinden filan o da var neyse. Evet evet evet. Hong Kong'u gelelim şimdi. Hong Kong'da e, Kerry Lam, e, yasa tasarısını bu tartışmalı e, Çin'e suçlu olduğu iddia edilen Çinlilerin suçlu olduğunu iddia ettikleri kişilerin e, iade edilmesi veya sınır dışı edilmesiyle ilgili yasa tasarısını artık kesin olarak geri çektiğini ilan etti ama... Ama artık geçen haftada bahsettiğimiz gibi e, bu e, adım çok geç kalmış bir adım. Çünkü hemen hemen e, yürütme, hükümet, e, meşruiyetini Hong Kong e, luların çoğunluğu nezdinde diyelim hepsi nezdinde değil tabi çoğunluğu nezdinde yitirmiş durumda ve 8-7 Eylül Pazar Cumartesi günü yeniden çok büyük bir kalabalık toplandı fakat bu sefer garların ve havaalanı yollarına önüne ciddi polis barikatları oluşturulduğu için ulaşım hatları kesilemedi polisle çatışmalar olmuş Ölen yok e, fakat tutuklananlar var yaralananlar var e, ve e, şimdi talep nedir derseniz mademki kerilem e, yasa tasarısını geri çekti talep şimdi e, tutuklanan yani bu e, haziran başından beri gösterilerde tutuklananların serbest bırakılması ve sadece serbest bırakılması değil hepsinin e, hakkında e, takipsizlik kararı verilmesi evet, evet. ve rahat af diyorlar onlar takipsizlik kararı verilmesi. Polisin müdahalelerinin e, müdahalelerinin sertliği hakkında e, soruşturma ne, açılması. Bugüne kadar kimse ölmedi, onu belirteyim. E, genel oya ve genel oya dayalı bir yönetim. Hong Kong'da yönetim parlamentoyu, Hong Kong parlamentosunu halk seçiyor ama yönetimi Çin atıyor. Dolayısıyla yönetimin de genel oya dayalı seçimden e, kaynaklanması Oradan ortaya çıkmasını talep ediyorlar Bu tabi Çin yönetimi açısından en zor kabul edecekleri talep Pazar günü ise göstericilerin bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nin Hong Kong Konsolosluğu toplandılar, toplanmışlar Ve Amerikan bayraklarını çıkartarak Donald Trump'ın Hong Kong'u kenti kurtarmasını talep etmişler Denize düşen yılana sığılır e, tabiri galiba burada tam e, bu duruma uyuyor. uyuyor evet. E, çünkü Amerika'da e, bundan 8 yıl önce oylanan bir yasaya göre Amerika'nın eğer Çin Hong Kong'a ağır müdahalede bulunursa Amerika'nın yaptırımlar yapması ihtimali var. Ama bu yaptırımlar Hong Kong'a olan yaptırımlar haline gelirse Hong Kong'ları cezalandıracak, Çin'i cezalandırmayacak. Çünkü Çin artık yavaş yavaş Hong Kong'u kendi uluslararası e, ticarete açış ana kapısı olmaktan çıkartmaya başlamış durumda. Kendi kapılarını açmış durumda özellikle. Kendi ticaret kapılarını açmış durumda. Do bu yüzden de Hong Kong'a yaptırım yapmak demek Hong Kong'ları cezalandırmak demek olacak. Çin'in pek umurunda olmayacak evet. bu. O yüzden de Hong Kong'un durumu bütün bunlara rağmen... Çok iç açı değil. Evet Trump bizi kurtar yerine Boris bizi kurtar demeliydiler eski sahibi olarak İngiltere'de. Artık oradan bir tane... kesmiş olmalılar. Allah evet. kesmiş olmalılar evet. E, i̇sterseniz bitirelim burada ama HDP'nin e, yerel yönetimler sorumlu eş genel başkan yardımcısı Selim Kaplan, Salim Kaplan'ın bir değerlendirmesi var. Onunla bitirelim isterseniz. Lütfen. Lütfen. E, bu Diyarbakır valinin İçişleri Bakanlığı'yla yaptığı yazışmalarda ortaya çıkan gerçek İçişleri Bakanlığı'nın çok önceden bu e, kayyum atamalarını e, ve be, belediye eş başkanlarının görevden alınması ve kayyum atamalarını hazırladığı anlaşılıyor Hı. ve bu e, Salim Kaplan'ın iddiasına göre önümüzdeki dönemde de bazı e, ilçe belediye başkanlarının eş başkanlarının görevden alınıp kayyumlar atanması söz konusu Bismil, Hı. Çınar, Dicle Eğil, Ergani, Kurp, Silvan, Sur, Yenişehir gibi birkaç tane daha var. İlçe belediye baş eş başkanlarına da görevden alınması söz konusu olduğu iddia ediliyor bu belgelere göre. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ee, İstanbul'da, Diyarbakır'da ve başka kentlerde bu kayyum atamalarına protesto eden gösterilerde polis kayyum tabirinin olduğu e Bank şeyleri, bank kartları da kartları yasaklamaya çalışıyor. Evet. Bu Ve ak çok yani akıl al almaz bir kendileri şey. atıyorlar. Kayyum demek yasak aynı zamanda. Evet. Kendileri yaptıklarından bu kadar utandıkları bir e, iş herhalde pek görmedim ben. Evet. Cumhuriyet tarihi. Tragikomedi yani. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık gaste. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Değilmen en modern binaları vardı. Depremde hasar aldılar. Bazıları anında çöktü. Bazıları aldığı hasar sonucunda yıkıldılar. Ve biz günlerce burada kurtulmayı, kurtarılmayı bekledik ama... Maresel Bırakıp kurtarılmayı Hayatımızı idame ettirebilmek için bile Hayatsal desteği alamadık Ve Depremden iki gün sonra Hayatımda hiç unutmam o iki tane delikanlının Yaptığını Harek eden küçücük bir sandalla Buraya bize ikmal getirdiler Su, çay Ekmek, karpuz, battaniye O küçücük sandallar Doldurmuşlar. Kürek çeke çeke canları çıkmış. Abi size getirdik bunları diye verdiler. Allah, Allah. Devleti yapamadı da iki çocuk yaptı. iki çocuk Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Ee, dinlediğimiz ses kaydı neydi? Çok çarpıcı. BBC Türkçe'nin Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla hazırladığı bir belgeselden aldım bu ses kaydını. Değirmen Dere'de, ki bir deprem zedenin anlattıklarından bir parçaydı. Deprem serisi yapıyoruz. 4 hafta önce 17 Ağustos haftasında başlamıştık. Bilimsel ve mühendislik modelleme kısmına baktık. Toplumsal, idari ve siyasi yönlerine neler yapıldı, neler yapılmadı buna baktık. E, depreme, e, Deprem riskini görmezden gelmenin psikolojik faktörlerini incelemeye çalıştık e, geçen 3 haftada. E, bugün de bu seriyi bitiriyoruz. Fakat çok önemli ve pratik bir takım öneriler içeren bir şekilde bitireceğiz. Çünkü geçen hafta psikolojik faktörlerden bahsederken e, deprem e, riskine karşı bir şey yapmamanın nedenlerinden bir tanesinin bir bireysel çaresizlik hissi. yani benim ne mali imkanım var ne bilgim var dolayısıyla ne yapabilirim ki yapacağım yapabileceğim bir şey yok onun için hiçbir şey yapmadan oturuyorum şeklindeki bir düşünceye e, çare olabilecek aslında bir takım öneriler söz konusu e, bugün de konuklarımız GA'a arama kurtarma ekibinden bize tam bu konuda bilgiler, eğitimler, pratik öneriler verebilecek insanlar. Dolayısıyla böyle pratik bir programla bitiriyor olacağız. Bu ses kaydıyla girdim çünkü 1999 depreminde hatırlayanlar olacaktır. En önemli faktör aslında dayanışma olmuştu. Ben de o zamanlar İstanbul'daydım ama mesela Tanıdığım insanların bir kısmı arabalarına işte kazma kürek koyup bir takım erzaklar doldurup e, gölcüye doğru yola çıkarken ben bunun belki doğru bir şey olmayacağını o zaman düşünmüştüm. Çünkü bu teknik bir iş arama kurtarma işlerinde bir iyilik yapayım derken daha kötü şeyler yapmak belki mümkün işte para toplama, destek kampanyalarına ön ayak olma, organize etmenin daha önemli olduğunu düşünmüştüm. Fakat aslında deprem yerlerine giden insanların çok ciddi katkıları ve faydaları oldu. Bunu sonradan gördük. İşte bir takım kurumlar öne çıktı. AKUT'un ismini mesela o zamanlar çok duyduk. Hatta kurtarıcı kahramanlar olarak arama kurtarma ekiplerinin insanları e, ortaya çıkmış oldular. Biz de bugün e, 1999 Marmara depreminde e, arama kurtarma çalışmalarına katılmış ve uluslararası anlamda da bu tür faaliyetlerde bulunan Gea arama kurtarmanın e, kurtarmadan kurtarma e, ekibinin iki üyesiyle konuşmak üzere bu programı yapıyoruz konuklarımız Umut Dinç Şahin ve Betül Fatma Ergün hoş geldiniz efendim merhabalar teşekkürler günaydınlar hoş geldiniz Merhaba. yaklaşık ben... 20 yıllardan sonra tekrar buluşmuş oluyoruz <gülüyor> evet biz evet Gürhan Bey ve Ömer Bey de bundan bir 19 sene önce bir de 20 hmm. sene önce bir araya gelmiştik evet Evet radyo deprem sonrasında çok önemli bir görev üstlenmişti. Buna da kaçmamak lazım. Ben bilmiyordum sizin böyle bir Ömer Bey ile de tanışıklık, tanışıklığınız olduğunu. Ben çok kısaca konuklarımızı tanıtıp sözü onlara bırakmak istiyorum. Umut Din Şahin, Boğaziçi ve Bilkent Üniversitelerinde sosyoloji, işletme ve çevre bilim konularında eğitim almış bir kişi. Çeşitli üniversitelerde felsefe, psikoloji, sosyoloji konularında dersler veriyor. 1994'ten bu yana... ...GEA Arama Kurtarma Ekibinin... ...gönüllü olarak koordinatörlüğünü... ...yürütüyor. Türkiye'deki... E, ...felaketlerin yanı sıra... ...Van depremi gibi mesela... ...uluslararası... E, işte ...Hindistan'da, El Salvador'da... ...Haiti'de, Japonya'da... E, ...Arama Kurtarma ve İnsani Yardım... ...Operasyonlarını koordine ediyor... Bunun dışında ki profesyonel hayatında bir eğitim ve danışmanlık şirketinin kurucusu 2016 yılından beri de ICorp Riskleri Hazırlık Türkiye Bilimsel Komitesi'nin yönetim kurulu üyesi olarak çalışmakta. Betül Fatma Ergün İTÜ ve Anadolu Üniversitesi'nde turizm ve felsefe dersleri almış. ODTÜ Aciz Durum Yönetimi Programı'na katılmış birisi. O da 15 senedir GEA gönüllüsü olarak çalışmakta. Eğitimler almış ve eğitimler vermeye devam etmekte. Türkiye'de olduğu gibi uluslararası depremlerde ve afet bölgelerinde arama kurtarma ve insanlı yardım çalışmalarında bulunmuş. Pek çok operasyon koordinasyonunda gönüllü olarak görev almış. Ayrıca gönüllülük ve afet bilinci eğitimleri konusunda da kurumlarda, okullarda, üniversitelerde ve gönüllülerle e, çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunlardan da birazdan bu program içinde konuşacağız. E, ben şöyle üç bölüm şeklinde bu programda ilerleyelim diye düşündüm. Bir tanesi 1999 depremini de belki biraz e, son bir kez daha hatırlamak babından e, o deprem... E, min ardından e, yaşadığınız tecrübeler arasında belki hiç unutamayacağınız en zihninizde canlı kalan bir anı varsa e, o zamandan neler öğrenmiştik belki biraz buradan başlayalım daha sonra ikinci bölümde gelecek depremle ilgili ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz, ne tür hazırlıklar yapmamız lazım e, çalışmalarınız, öngörüleriniz bunlardan biraz bahsedelim son olarak da GEA'nın verdiği eğitim seminerleri var. Evlerde okullarda yapılabilecek bizim yapabileceğimiz bireysel hazırlıklar var. Bu konudaki pratik önerilerinizi almak istiyorum. Umut Bey, Betül Hanım buyurun söz sizde. Çok teşekkürler. Tabii Marmara Depremi hepimiz için çok büyük bir karşılaşma oldu. Çünkü Marmara depreminden bir hafta önce Sakarya'da bir konferans yapılmıştı. ...katılım çok düşüktü... ...çok fazla ilgi yoktu... ...biz GEL olarak 1994 senesinde başladık... ...GEL toprak ana demek... ...ilk başta orman yangınlarına karşı... ...ilk yardım konusunda... E, ...gençler olarak... ...yani 20-25 yaşlarında gençler olarak... ...biz de bir şey yapabiliriz... ...afetlere karşı... ...felaketlere karşı hazırlıklı olabiliriz... ...tabii ilk başta çok fazla ilgi görmedi... ...ilk 5 senemiz... ...hazırlıkla geçti... Sanki büyük depreme hazırlanıyoruz gibiydi. Hiçbir zaman bunu tabi bilmedik. Ama e, deprem olduğu günün sabahında Ömer Bey'e demin e, bir belge getirdim. E, Sakarya Valiliği Afet Kriz Merkezi'nin 4 Eylül 1999 senesinde bize çalışmalarımızla ilgili verdiği <gülüyor> kapanış belgesi. E, sabah saat 8'de bölgeye ulaştık e, Sakarya'ya çok küçük bir grupla. Ve orada e, ekibimizin içindeki işte mühendis arkadaşlar, doktor arkadaşlar... ...iki müdahaleleri yaptık. İlk kurtarmaları yaptık. Tabii e, fark ettik ki daha fazla ekip üyemizin gelmesi gerekiyor... ...çok daha fazla kişinin bölgeye intikal etmesi gerekiyor. E, ama ulaşım olanakları, bizdeki lojistik olanaklar çok çok kısıtlıydı. E, i̇kinci günden itibaren yabancı ekipler de bölgeye e, gelmeye başladılar... Biz aslında şu an e, bölgedeki afet koordinasyon merkezinin sorumluluğunu aldık yabancı ekiplerin ve e, yaklaşık 10 gün boyunca bölgede e, hem kendi ekip üyelerimizin hem de yabancı ekip üyelerinin koordinasyonunu yaptık. Yani e, rakamlar olarak e, toplam 11 ülkeden 13 ekip vardı, 235 kişi vardı, 35 arama kurtarma köpeği vardı, arama köpeği vardı. Sakarya bölgesinde çalıştık. Ee, ne yapsanız azdır. Yani ne yapsanız yetmeyecek bir durumdu. Ee, çok büyük karşılaşmalar, çok büyük yüzleşmeler yaşadık. O yüzden anlattığımız eğitimlerin hepsindeki e, bilgiler e, gerçek bir tecrübeye dayanıyor. Tabii bunu travmatize etmeden anlatmak, drama haline getirmeden anlatmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, afetlerde... Yani bir felaket yaşandığında insan beyni beş tane aşamadan geçiyor. Psikolojimiz tamamıyla bu beş aşamayı tecrübe ediyor. İlk başta inkar ediyoruz. Hayır bu bir deprem olamaz. Benim başıma bir deprem gelemez. Fark ettiğimiz andan itibaren ertelemeye başlıyoruz. Yani mesela bir deprem yaşasak şu an ilk başta inkar ederiz. Bu bir deprem olamaz. Çok kişi bir bomba mı düştü ya da bir bina neden yıkıldı? Bir deprem olduğunu insan ilk başta düşünmüyor. O yüzden inkar ediyoruz. Tıpkı iklim felaketinde <gülüyor> olduğu gibi bunları da hiç üstüne almama eğilimi inkar ediyoruz. İnkar benim benim başıma gelmez düşüncesi gerçekten. Ve ne kadar bunu travmatik ve dramatik bir şekilde anlatsak da. Çünkü herkes şöyle söylüyor. Yani siz arama kurtarma yapıyorsunuz mutlu oluyorsunuz değil mi? <gülüyor> Yani kesinlikle mutlu olmuyoruz. Mutluluk nedeniyle yapılacak bir mesele değil arama kurtarma. Yani bambaşka bir duyguyla tanımlanabilir ama buna mutluluk denemez. Çünkü on binlerce kişinin öldüğü bir yerde bir ya da iki kişi ya da on kişiyi kurtarmak mutluluk vermiyor ama onu biraz daha insani sorumluluk, görev, paylaşım bununla tanımlayabiliriz. O yüzden inkar yaşıyoruz, erteleme yaşıyoruz, sonra paralize oluyoruz yani bir çünkü biz de gittiğimiz bölgelerde deprem yaşadığımızda artçı depremlerde biz de kazaze durumunda oluyoruz ya da biz de o depremi tecrübe eden kişi haline geliyoruz. O yüzden inkar, erteleme, paralizasyon sonra paniğe yol açıyor. Yani ilk 30 saniyede 40 saniyede bir kişi niye camdan atlıyor bir kişi niye e, beklenmedik davranışlarda bulunuyor aslında bu dört aşamadan geçiyor. Bu süreçleri kısalttığımız zaman ki bunların da egzersizle olması gerektiğini her afette tecrübe ediyoruz. Marmara depreminde de böyleydi. Çok sert tecrübeler yaşadık. Mesela aile ile çim planının yapılması gerekliliği ile ilgili çocuğuna ulaşamayan bir polis memurunun yaşadığı veya yakınlarına ulaşamayan insanların yaşadıkları tecrübeler bunların hepsi benim gözümün önünde. Traumatize etmeden e, ama bunu aktarma sorumluluğunu hissediyoruz ve ekibimizde bunu bir e, ortak bilgi şekline getirdik. E, bütün eğitimlerimizde, bütün tecrübelerimizde, sadece Marmara depremi değil, hani Hindistan, Haiti, El Salvador, bütün bilgileri bir havuz haline getirip, o tecrübeleri bilgi haline getirip e, yeni katılan arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz. Evet. Peki Gea'nın e, bir internet sitesi var ve e, pek çok bilgi içeriyor. Ben e, bu sitenin bağlantısını e, Açık Bilinç Twitter e, sayfasında koydum. Duyurumuzda da var. E, oradan bakmak ulaşmak mümkün. E, orada şunu da görüyoruz. Siz e, bir takım eğitim seminerleri veriyorsunuz. insanlara hazırlık olması babından. E, ben bunları çok önemli buluyorum verdiğiniz seminerlerin bir tanesinin duyurusunda diyor ki evinizin içinde yapacağınız bir saatlik bir hazırlık ev içi deprem hasarı riskini yüzde azaltabilir. Bu da müthiş bir şey yani kim bir saatini böyle bir şey için vermek istemez. Bu konularda daha çok bilgi almak isteyenler ne yapmalı, nereye gitmeli ee, internet sitesinin ötesinde biraz bu eğitim seminerlerinden ve pratik önerilerden bahsedebilir miyiz? Ee, şimdi öncelikle birçok yerden eğitimler alınabilir. Bu konuda eğitim veren hani hem e, devlet hem e, STK'larda birçok kurum var. Biz de GEO olarak, periyodik olarak ee, özellikle temel eğitimleri e, bir vatandaşın alması gereken gerekli olduğunu düşündüğümüz eğitimleri veriyoruz hatta e, 16'sında e, haftaya pazartesi e, akşam saat 8'de yeni bir seminer grubu e, başlıyor ilgilenenleri kuzguncay yakın olanları ya da uzak olanları da e, davet etmiş olalım. Çünkü en azından hepimizin deprem öncesi, afet öncesi, afet esnasında ve sonrasında ne yapacağımızla ilişkili pratik bilgilere ihtiyacımız var. Bunlar çok teknik şeyler değil, çok basit ve her yaştan herkese ulaşabilecek bilgiler. Bu yüzden eğitim almak gerekiyor. Hazırlıklarla ilişkili de zaten eğitimlerin içinde de var, yani birçok yerden de ulaşılabilir. E, ama evde de çok pratik bazı şeyler var yapabileceğimiz. Mesela e, demin unut Bey'in de ilettiği gibi bir aile iletişim planı. Yani deprem olduğunda ben nerede olacağım? Yakınlarımla nasıl buluşacağım? E, telefon, internet olmadığı zaman e, nerede birbirimizi bulacağız? E, mesela bu çok basit gibi görünen ama bir afet zamanında çok e, kritik olan e, bir konu. E, bunun dışında e, evde benim için tehlikeli olabilecek ne var? E, i̇şte... E, Pencereler kırıldığında patlayacak mı bir pencere camı eşyaları sabitledin mi dolabın yeri nerede e, e, dolapları sabitledin mi e, kırılabilecek tehlike oluşturabilecek neler var çok basit e, çok temel birkaç bilgi hayatımızı kurtarabiliyor. E, benim, e, belki biz e, demin Umut Bey'de bahsettiğim niye bu kadar e, eğitim vermek ya da paylaşmak konusunda hassasız çünkü çok küçük bir bilginin. ...çok küçük bir bilginin bir insanın... ...hayatının akışını tamamen değiştirebileceğini... ...gördüğünüzde... ...o bilgiyi herkese ulaştırmak istiyorsunuz. Konu aslında... ...biraz bu. Mesela kritik konulardan... ...bir tanesi... ...depremde en fazla hayatımızı... ...hayatını kaybeden kişilerin... ...bulunduğu yerler... ...kaçış noktaları... ...mesela merdivenler... ...koridorlar... ...o yüzden deprem olduğunda koşma... ...kaçma... ...pozisyonunu değiştirme... ...çünkü depremle ilgili... ...üç tane soru sorabiliriz... ...mesela bir deprem yaşandığında... ...depremin merkez neresi olduğunu... Bilmiyoruz. ...bilmiyoruz... ...ne kadar süreceğini bilmiyoruz... ...ve büyüklüğünü bilmiyoruz... ...ben büyüklüğünü bilmediğim... ...süresini bilmediğim... ...ve merkezinin neresini olduğunu bilmediğim... ...bir depremde İstanbul'da tecrübe edersem... ...derim ki... ...hani 7 plus olabilir... E 45 plus olabilir. Yani süre olarak. Ve benim şu an hemen altımda olabilir. Çünkü bir deprem başladığında onu bilemiyoruz. O yüzden insan fiktif olarak, kurgusal olarak diyebilir ki ben kaçacağım, çıkacağım. Mesela Marmara depreminde İstanbul'da yaşamış kişiler kaçmıştım, e, çıkmıştım. kaçmıştım çıkmıştım. Asansöre bile bindiydim diyebilirler. Hayır. O Marmara depremi İstanbul merkezi değildi. Değildim. Aynısını Nepal'de gördük. Mesela dünyanın en riski şehirlerinden bir tanesi Katmandu'dur. Ama mesela Nepal'de yaşanan deprem, büyük deprem Katmandu'da olmadı. Gorka'da oldu. Yani yaklaşık yüz yüz yirmi kilometre ötedeydi merkezi, epicenter'i daha uzaktaydı. O zaman ben ona Katmandu depremi diyemem. E, Katmandu'da bu depremi yaşayan kişi de eğer ya bu Katmandu depremiydi ben de çıkabildiydim derse eğer... O yüzden mesela biz bu konuda çok ısrarlıyız. Herkesin tatbikat yapması lazım. Tatbikat bir tiyatro e, provasına benzer. Provada ne yaparsan oyunda da onu oynayacaksın. Hmm. Yaptığın hatalar. O yüzden herkesin evinde bir deprem e, tatbikatı yapması ailesiyle birlikte. Ya şu an deprem oluyor ne yapardık deyip koşmaması, kaçmaması ve cenin pozisyonu alarak davranışlarını refleksif hale getirmesi gerekiyor. Yani ben deprem olduğumda mesela aynısını bir yurt dışı operasyonunda yaşadık. Tam e, içeriye girerken artçı deprem oldu. Yani cenin pozisyonu aldık, kaçmadık. Çünkü kaçmaya başladığınız anda kendinizi riske atıyorsunuz yani siz kaçarken yani başkalarını da başkalarını yani. da riske atıyorsunuz kesinlikle ben de ufak bir parantez sorusu sormak istiyorum biraz önce konuşurken Umut Dincay'in şeyden bahsetti bir çeşit böyle inkarcılıktan bahsediyor. bize bir şey olmaz abi sendromu gibi bir şey bunun tipik bir yani bunun ne kadar önemli aslında bir şey olduğunu da İklim inkarcılığı dediğimiz şeyde de çok rahat görüyoruz ama Demin bir örnek var Endonezya'da mıydı o yani Başka grupların arama kurtarma gruplarının kurtaramadığı bir şeyi sizin Haiti'de Haiti'de, Haiti'de, Haiti'de. oldu Haiti'de. Haiti'de. Yani <gülüyor> onun, O örneği de anlatırsanız çok çarpıcı çünkü Ya yani yok hani şöyle oluyor siz bir yere giderken kişiler diyor ki ya niye gidiyorsunuz ki Niye hani Haiti'ye gidiyorsunuz ki ee, şöyle biz enkazların altında bulunan kişilerin bizi beklediğini düşünüyoruz. Yani bu tabii psikolojik bir rahatsızlık veya kurgusal bir durum değil ama buna hani enkaz hastalığı da dedik ekip içinde. Evet. Yani orada kişinin orada bulunan kişinin e, orada bulunduğunu hissetmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'deki depremlerde de diğer insanlar dünyadaki diğer ekipler yardım etmeye çalıştılar. bize birlikte olmaya çalıştılar. O yüzden bunun da bizim boynumuzun borcu olduğunu düşünüyoruz. Ve gittiğimiz zaman baktık ki hani birkaç ekip girmiş binaya e, Haiti'de karayıp Market yani bulamamış ve gitmiş. E, bizde 5. günde 6 kişiyi e, ...ulaşma imkanımız oldu... ...dokunma imkanımız oldu... ...yani tabii 300 bin kişi içinde... ...6 kişi ne fark eder... ...o kişiler için çok fark şey eder. eder... ...o kişiler için dünyadaki en büyük değişikliği evet. yaratıyor... ...5-6 gün aç susuz... Kesinlikle, ...karanlıkta ...ve insan çok kolay bir şekilde ölmüyor... Evet. ...insan çok kolay bir şekilde hayatını yitirmiyor... ...tabı bu kişilerin şey. bulunduğu pozisyon... Davranış biçimleri, psikolojik yaklaşımları, enkaz altında nasıl yaklaşmalı, nasıl davranmalı kişi bunlar çok çok önemli. Mesela kendisine telkin vermesi, nefes alışverişini kontrol etmesi, onu yaşama bağlayacak hayallerle temas kurması gerekir. Çünkü ben enkaz altında kaldığımda yaşamla bağımı kesiyorsam eğer o zaman yeniden yaşama dönmem çok zor. Çok çarpıcı bu bilgi. Peki ben de şunu sorsam, sonuçta bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu aslında başkalarına öğretmeye çalışmak. Sizin eğitim seminerlerinize katılmanın ötesinde GERA'da gönüllü olarak çalışmak isteyen birileri varsa bu da mümkün müdür? Tabii ki. Zaten temel eğitimlere katıldıktan sonra bir kişi gönüllü olmak, devam etmek istiyorsa ileri seviye eğitimlere devam edebiliyor, tatbikatlara... E, sağ çalışmalarına katılabiliyor. Ya, aslında herkesin yapabileceği bir şey var. Bu cinsiyet, yaş, e, sosyal durumla ilişkili bir konu değil. Bu gönüllülükle ilişkili bir konu. Çünkü gönüllülük hepimizin e, kendi kapasitelerimizi ve potansiyellerimizi toplum, doğa, e, e, hayvanlar, varlıklar yararına kullanabilmeyle ilişkili. Bende ne potansiyel varsa onu nasıl e, diğerleri için kullanabilirim? Gönüllük biraz bununla ilişkili. O yüzden bir kişi e, sahaya gidip enkazın içine girip çalışabilir. Organizasyonda, koordinasyonda destek verebilir. insani yardım çalışmalarına katılabilir. Eğitimler e, konusunda çalışabilir. O kadar geniş bir e, alan ki. Sadece mesele ben e, diğerleri için bir şey yapmak istiyorum konusunda e, gönüllü olmak. Evet yani bu genel şeyde empati yani meselelerine ilaveten bayağı baya somut rakamlar da var. Yani 1045 gönüllü üyesi olduğunu 13 şubede yani bu 25 yıl içinde 1994'ten 2019'a kadar ve 895 bine yakın insanın yani neredeyse e, 900 bin kişiye e, ulaşan somut olarak yararlanmış kişi var. Bu da az buz bir rakam değil yani. Evet. Yani hem Türkiye'de hem dünyada birçok e, insanla temas etme imkanımız oldu. Eğitimlerimiz zaten sürüyor. Çünkü e, Güven Bey'in de söylediği gibi öğretirken öğrenmek çok daha önemli. Evet. Çünkü aktardıkça kendi içinizde o bilgi çok daha içselleşiyor, çok daha konsantre bir hale geliyor. Evet yani bütün katı kıtalarda da bulunmuşsunuz evet. şeyden göründüğü gibi. En son Endonezya bizim için çok önemli bir projeydi. Yani bana 99'da yaşadığımız depremi hatırlattı. Geçen sene Endonezya'da çok büyük bir deprem yaşandı Lombok Adası'nda. Daha sonra biz ekip olarak Lombok'a gittik hem arama kurtarma hem insani yardım için. Fakat orada bir ekiple tanıştık bir lokal ekip yani oranın halkından oluşan bir ekip ve eğitimler istediler. Biz de burada arama kurtarma ekipleri kurmak istiyoruz ve gerçekten ilk başta biz onlara depremle birlikte yaşam eğitimleri verdik eğitici eğitim verdik ve onlar ilk başta e, adadaki bütün insanlara eğitimler vermeye başladılar. Çocuklara, okullara, insanlara, e, oradaki e, kurulan çadır kentlerde eğitimler vermeye başladılar. Daha sonra biz de arama kurtarma ekibi kurmaya karar verdik. Ve geçen ay yaşanan depremde o ekip iki kişiyi kurtardı. Yani Amerika. bu bana tamamıyla 99 depreminde yaşadığımız tecrübenin aynısını hmm. hatırlatıyor. O yüzden çok e, onu da paylaşmak istedim. Unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani Marmara depreminde yaşananı unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz ve bunu da hani ya hatırlayalım hani e, bak işte böyle oldu. Çünkü dedim Betül'le konuşuyorduk... Evet. Gençler şu an hatırlamıyor. Şimdi birçok biz kurumda, okulda, üniversitede eğitimler veriyoruz. Ben de şeyi merak ediyorum. Mesela soruyorum eğitimdeken deprem yaşamış olan var mı diye. 20 yaş üstünde. Evet ama 20 yaş altında gençler bir deprem nedir bilmiyorlar yaşamamışlar ve en ufak bir farkındalıkları yok o yüzden şeyi hatırlıyorum ben Marmara depremi olduğunda hepimizde böyle bir toplumsal farkındalık var işte deprem hazırlık ne yapabiliriz ya, nasıl olacak işte şu an. Ya yani insan bilmiyor e, bile. E, özellikle evet. gençler bu yüzden iyi anlatmak ve e, eğitimlere davet ediyoruz özellikle gençlere. <gülüyor> çok İmece farklı. çok önemli, kolektif. Aynen. İmece çok önemli, kolektif çok önemli, kolektif hareket etmek çok önemli, gönüllülük çok önemli, birlik çok önemli, toplumsal e, birliktelik, dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet bütün bu verdiğiniz bilgiler de e, çok önemli ve çok faydalı. Teşekkür ederiz. Ben de şöyle birkaç cümleyle bitireyim. E, şimdi bugün bu programın e, ardından 15 dakika sonra e, 10 Eylül 2019'da Büyük Deprem olabilir mi Marmara Depremi? Olabilir elbette olabilir. Benim buna olabilir diye cevap vermemi e, işte hayalci bulanlara şunu sormak istedim. Deprem ne zaman olursa sürpriz olmaz. Peki bugün olursa sürpriz oldu. Yarın olursa sürpriz olmayacak mı? Ya da bir sene sonra olursa. Ne zaman olursa olsun bana öyle geliyor ki biz depreme hep beklenmedik bir anda yakalanacağız. Ama beklenmedik bir anda yakalanmak hazırsız yakalanmak anlamına gelmiyor. Ee, önemli olan hazırlıksız yakalanmamak. Ee, fakat deprem ne zaman olursa olsun sürpriz olacak ve bu sürpriz yarın olabileceği gibi aynen bugün de olabilir. Üstelik bir umut gelin. ha buyurun evet, evet. Ee, geri dönüşü olmayan bir e, dönemeç olabilir Türkiye tarihinde çünkü hiçbirimizin ben kendi evimde yapacağımı yaptım zaten sağlam bir yapıda oturuyorum deprem bana dokunmaz deme lüksü yok ee, gerçekten büyük bir deprem olduğunda İstanbul'da bundan etkilenmeyen ya kendisi kendisi değilse ailesinden biri o değilse bir tanıdığı sevdiği arkadaşı arkadaşının arkadaşı bir şekilde tanıdığı birileri depremde yaralanmamış ölmemiş hiç kimse kalmayacak büyük ihtimalle evet. hepimizi derinden etkileyecek bir travma e, yaşayacağız. Elçiye zeval olmaz böyle şeyler söylüyorum diye lütfen bana kızmayın. Ulusal güvenlik, ekonomi falan gibi ülke için hayati konularını da bir kenara koyuyorum. Deprem olduğunda nerede olacağımızı da tabii bilemiyoruz. Evde de olabiliriz, yolda olabiliriz. Kapımıza işte yandaki binadan bir tuğla düşebilir bir kahve içmek için bir kafeye girmiş olabiliriz. O kafe çökebilir. Ee, şu an için ülkenin çok çok ciddi bir konusu deprem riski gibi gözüküyor. Ben Hı -hı. giderek e, son birkaç haftada Okumalar yaptıkça buna kanaat getirdim. Umut Din ee, de bir, bir ilave etmek istediği bir şey var galiba Güven Bey. Tabii ben de şimdi <gülüyor> aslında sözü konuklara bırakarak son söylemek istediklerine ise e, programı öyle kapatalım istiyorum. Ya biz yaşanan her acıdan sonra her kalbimize çünkü bir kurtarma ekibiyiz. E, yaşamı tehdit eden her şey karşısında çok büyük bir ızdırap duyuyoruz ve bu ızdırabı da yani bir şeyle bir, bir tepkiyle, bir eğitimle ya da yapabileceğimiz yapıcı bir şeyle tamamlamak istiyoruz. Biliyorsunuz e, Emine Bulut katledildi. E, biz 14 Eylül Cumartesi günü saat 11'de kadınlar ve çocuklar için bir iki yardım eğitimi yapacağız. Ve bunu da periyodik olarak yapacağız her ay. Çünkü bir kadının ve çocuğun şiddete uğramaması e, gerekir. Gerekir ama böyle bir şey yaşadıkları zaman da ya yapabilecekleri bir şey, küçücük bir şey bile yaşamı ve canı kurtarabilir. O yüzden bunu hani paylaşmak istedik. Gea, tabiat ana zaten ana da. Toprak ana. Toprak evet, ana. Evet, evet. Çünkü hazırlıklardan bahsettik. Bunlardan bir tanesi de gerçekten temel ilk yardım eğitimleri almak. Yakınızdaki bir kişi karşınızdayken. Ee, ne yapacağınızı bilmemenin çaresizliği yerine ne yapacağınızı bilmenin bilinçliliğiyle hareket etmek için günlük hayatta depremde ya da nerede olursa olsun e, lütfen eğitimlere katılın. Bilincimizi bu konuda açmak lazım. Açık bilinç çok önemli. Evet çok teşekkür ederiz. Bugün deprem serisinin dördüncü programında Gea Arama Kurtarma ekibinden Umut Din Şahin ve Betül Fatma Ergün e, konuklarımızdı. Dört programlık deprem serisini böylece bitiriyoruz. İç kapatıcı bir konu olduğunun farkındayım ama rahatsızlık verdiysek affola demeyeceğim. Çünkü farkındalık yaratmak için biraz e, rahatsızlık vermekte gerekiyor. Belki karıncanın yangına su dökmesi misali küçük de olsa bir fark yaratır diye umuyorum. GA ile ilgili bilgileri e, Açık Bilinc'in Twitter sayfasından e, paylaştım. Oradan erişilebilir. Konuklarımıza yeniden çok teşekkür ediyorum. Çok Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Hazırlıklı olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Diniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çoğalık'tan hoşlanan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robitayar da bize destek veriyorlardı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. hçi